Açık Kitaptan Alıntılar Fransız Sokağı Modern sonrası dünyanın tüketim nesnesi olarak biçimlendirdiği mekanların benzer bir oluşum modeli var. Önce satacak bir program belirleniyor, sonra sınırları belirlenmiş bir yer seçiliyor, daha sonra da biçimlendirmeye esas oluşturacak ana kavram saptanıyor. Programlar alabildiğine çeşitli. Kapalı yerleşme, alışveriş merkezi, tatil köyü, otel, eğlence merkezi. Yer seçimi sürecin ikinci adımı. Ait olduğu bağlamdan yani yerin kendisinden koparmak üzere sınırlandırılabilir olması yer seçimindeki ölçütlerden biri. Bu sınırlandırma ise kendisini güvenlik üzerinden tanımlıyor. Güvenlik duvarları, güvenlik kapıları yalıtılmış mekanın sınırlarını belirliyor. Son nokta ise ana kavramın belirlenmesi. Burada ne programdan yola çıkılıyor ne de zaten yatsımak üzere kopulmuş olan yerin kendisinden. Ana kavram dışarıdan taşınıyor. Hem programla hem de yerle ilişkisi zorunsuzluk taşıyor ve bir benzeti mekanına olanak tanıması hedefleniyor. Bu kavrama da tema deniyor. Deniz temalı alışveriş merkezi. Zen temalı yerleşme, saray temalı oteller. Ana kavramın konumlanılan yerle herhangi bir kimlikleyici ilişki taşımaması özellikle amaçlanıyor. Böylece oluşturulan yeni mekanın kendisine özel bir kimlik inşa etmesi mümkün oluyor. Kuşkusuz yeni ürünün satışı için gerekli pazarlama iletişiminin temel argümanı da bu ana kavramla ve inşa edilen Özel kimlikle belirleniyor. Bu benzeti mekanlarının artık sıradanlaşan örnekleri arasında yer alan oteller ve tatil köyleri tüm Akdeniz kıyısını kaplarken çok daha çarpıcı bir örnek İstanbul'da yer alıyor Fransız Sokağı. Örneği çarpıcı kılan zaman içinde değişime uğramış ama hep kendisi kalmış bir Beyoğlu sokağının yukarıda özetlenen modelin uygulanmasıyla dönüşüme uğraması. Öykü Şöyle gelişiyor. Bir yatırımcı kafelerden, lokantalardan ulaşacak bir kompleksi hayata geçirmek için yola çıkıyor ve kendisine yer olarak hedef kitlesiyle buluşabileceği bir noktayı Beyoğlu'nun bir sokağını seçiyor. İlk bakışta Beyoğlu'nun son yıllarda geçirdiği değişim düşünülerek programın yerin kendisiyle ilişki içinde olduğu bu yüzden sözünü ettiğimiz modelin bu örneğe uymadığı söylenebilir. Ne var ki? Süreç daha iyi gözlendiğinde yatırımcının bu sokağı kendisi olduğu için değil, sadece hedef kitlesine ulaşabileceği bir yer olduğu için seçtiği görülecektir. Başka bir deyişle yatırımcının Beyoğlu'nu seçmesi bir tatil köyü için deniz kıyısını seçmekten farksızdır. Bağlamla ilişki orada başlar ve orada biter. Seçilen sokağın asıl adı Cezayir Sokağı'dır. Beyoğlu'nun 19. yüzyılda biçimlenmiş mimarisini yansıtan 20. yüzyılın son yarısında ise bölgenin çöküşünden payını almış bir sokaktır bu. J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison Yatırımcı projesini hayata geçirmek için önce ana kavramı belirlemeye koyuldu. Hiç koşkusuz bu ana kavram ne Beyoğlu'yla ilişki içinde olacaktır ne de sokağın kendisiyle. Sonuçta yatırımcı Beyoğlu'nun bu sokağını bir Fransız sokağına dönüştürmeye karar verir. Başka bir deyişle sokak, yerle kurulu tüm ilişkisini koparacak bir kavramla yeniden tanımlanır, adlandırılır. Her ne kadar Cezayir-Fransa ilişkisi bir parça yakın tarih bilgisine sahip olanları irkiltecek olsa da yatırımcıyı kaygılandırmaktan uzaktır. Bir benzeti mekanı kurmak için ana kavram hazırdır artık. Burada Beyoğlu'nun sokak mimarisinden bir Fransız sokağı yaratılıp yaratılamayacağı önem taşımaz. Çünkü amaçlanan Fransız sokağının kendisini değil, benzetilmişini var etti. Müzik Müzik Duvarlara yapıştırılacak dev tuz lotrek afişleri hiçbir Fransız sokağında bu afişlere rastlanmasa da kafelere verilecek Fransızca adlar Fransızca imla yanlışları dolu olsa da sokağın Türkiye'li müşterisi için Cezayir Sokağı'nı Fransız Sokağı kılmaya yetecek. Bina cephelerine yapılan beceriksiz boya makyajı ise hem yeni sokağı çevreden ayırma, ait olduğu bağlamdan soyutlama işlevini görür, hem de sokağa bir kapalı kompleks kimliği kazandırır. Ancak sokağın görsel farklılaşmayla kapalı bir kompleks kimliği kazanması yeterli değildir. Burada da güvenlik kapıları, güvenlik görevleri devreye girer ve sokak sınırları tanımlanarak ve yolundan tübüyle koparılır. Ayrıca yapılan müdahale kamusal bir alanın özel bir alana dönüştürüldüğünü göstermektedir. Ama zaten Cezayir sokağı içinden geçilen bir yerden bir yere ulaşmak için kat edilen bir sokak değildir artık. Kentin kamusal mekanının bir parçası kafelere tahsis edilmiş yarı özel bir açık mekana dönüşmüştür. Kısacası Fransız sokağı kentin yerle kimlikleyici ilişkisi en fazla olan tarihsel bölgelerinden birinde bir yok yerin ya da bir yer olmayanın yaratılış öyküsünü anlatıyor.